Kur'an'da Deccal'in çıkışına işaretler. Deccal başka bir yazının konusu olacak önem ve genişliktedir. Ancak burada İsa'nın antisi olan bu iblis oğlu Deccal'dan söz etmek durumundayız. Nitekim bu çok yüzü yalancıya dokunmadan edemedik. Bu küfrün ve cin şeytanların Mesih'i Deccal planı bugün dünyada işliyor. Bu iblisin kadim planıdır. Bu konuyu Kadim Plan iblis Dünyaya Ele Geçirmek Üzere başlığı altında inceleyeceğiz.